İcat edilen her şey bidat, her bidat, dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize hayır versin. Cennete gidecek amel işlemeyi hepimize nasip etsin. Allah Azze ve Celle bizleri ve neslimizi tevhid üzerine yaşamayı nasip etsin. Kardeşlerim bugünkü sohbetimizin konusu ahit üzerine olacak inşallah. Gerek var mı? Her zaman sohbete bir ayet-i kerimeyle başladığımız gibi, bugün de Bakara Suresinin 27. ayet-i kerimesiyle sohbetimize başlayacağız. Allah Azze ve Celle mealen, onlar öyle fasıklardır ki kesin söz verdikten sonra Allah'a verdikleri ahitlerinden sözlerinden dönerler. Allah'ın ziyaret edilip hal ve hatırının sorulmasını istediği kimseleri ziyaretten vazgeçirirler ve yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar. İşte onlar gerçekten zarara uğrayanlardır diyor. Evet.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 Ve ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sormuştur. Oradaki bütün ruhlar ne yapmış bu ahdi vermişler. Ama Allah Azze ve Celle yarın kıyamet gününde benim bundan haberim yoktu. Veyahut ben bunu bilmiyordum demeyesiniz diye hepinizin üzerine bu ahdi ne yaptım? Bunu üzerinize ahit olarak kıldım diyor. Yani... Allah Azze ve Celle burada Rablığının ikrarını bütün ruhlardan ne yapmıştır? Almıştır. Ha belki konu dışı ama bu ayet-i de her zaman o sohbetlerde bildirdiğimiz gibi iki taifenin müşkülatı olmuştur. Birincisi mutezile dediğimiz hatırlanmayan bilinmeyen bir şey bizim üzerimizde hüccet olamaz demişlerdir inkara gitmişlerdir. Eşarede bunların peşinden gitmiştir. İkinci tayife ise harici tekfirci dediğimiz insanlar. Onlar da buradaki alınan ahdin rablık değil, ilahlık olduğunu iddia etmişler ve her doğan çocuğun İslam fıtratı üzerine değil de Müslüman olarak doğduğunu iddia etmişler ve cehaleti mazeretten kaldırmışlar. Alerittap insanları tekfire gitmişlerdir. Yani ahit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 Buna benzer manaya gelen misak kelimesi ise Kur'an'da 25 yerde ayrı ayrı zikredilmiştir. Ve Allah Azze ve Celle Adem'i insanlığın atası ve temsilcisi olarak yarattığı zaman gerek onun şahsında gerek kıyamete kadar gelecek bütün insanlardan tek tek ben sizin Rabbiniz değil miyim diye ahit almış ve onların itiraf etmesini istemiştir. Ben sizin Rabbinizim ha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 İnsan Allah'tan başka Rab tanımayacağına dair Allah'a ahit vermiş. Allah da Azze ve Celle bu konuda kendilerinden ahit almış. Yani onları muahede yapmıştır, ahitleşmişlerdir. Bu ahdin Allah'tan başkasını Rab tanımamanın içinde şeytana ibadet etmemek de vardır. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında "Ey Adem oğulları" şeytana ibadet etmeyin diye size ahit vermedin mi diyor Yasin 60'ta. yine Allah subhanahu ve teala Hucurat suresinde Allah size imanı sevdirdi küfrü fıskı isyanı tiksindirtti yani alınan ahit sadece başıboş bırakılmamış hem insana fıtri hem de gönderilen resuller tarafından birçok şeyler ne yapılmış öğretilmiştir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 kefaret vardır ama ahit bozulursa kefareti nedir? Yoktur. Ahdi bozmanın günahı kefaretten ortadan kalkmaz. Allah Azze ve Celle Ey İsrailoğulları sizi nasıl bir nimet ile nimetlendirdiğimi hatırlayın ve bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Siz benden korkun. Bu ayeti kerimede bu ahitlerden Birisidir. Bu ayet-i kerimeden anladığımız gibi Allah Azze ve Celle'ye bu kavim ne yapıyor? Bir söz veriyor. Bir kavme karşı Cenab-ı Hak da onlara ne yapıyor? Bir vaat veriyor. Aynen Nur suresinde siz iman eder, salih amel işlerseniz Allah da size yeryüzünü ne yapar? Emin kılar, korkunuzu götürür, sizi yeryüzüne hakim kılar. Öbürlerine nasıl hakim kıldıysa diyor. Bu Allah'ın nesidir? Bir vaadidir. Burada yapılması gereken iman ve salih ameldir. Eğer biz üzerimize düşen bu iman ve salih ameli yerine getirirsek Allah Azze ve Celle'nin vadide neymiş? Korkumuzu götürecek, yeryüzünü bizim için emin kılacaktır. Evet. Ancak insanlar ahitlerinden caymaya başlamışlar ve Allah'a ibadet etmeme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 razı olmaya başlamışlar ve hak yoldan sapmışlardır. Ki bu Allah Azze ve Celle'nin kendi isim ve sıfatlarından tutun, bizim beşeri münasebetlerimizde kendi aramızdaki hal ve hareketleri düzenleyecek her ne varsa bunların içinde küçük demeden büyük demeden insanlar ne yapmışlar? Hep sapma yollarına gitmişler. Ve geçen hafta da hatırlayacak olursanız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 Evet Allah ile olan ahdine vefa göstermeyen ve bu ahdi bozan ve bozmaya çalışan kimseden hiçbir ahde saygı göstermesi de beklenemez. Oysa ki Allah kendisi ile yapılan ahde bağlılık gösterenlere büyük bir mükafat vereceğini vaat etmiştir. Evet Fetih suresinin 10. ayetinde Rabbimizin buyurduğu gibi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 küfrü, fıskı, isyanı ne yaptı? Tiksindirdi. Şimdi düşünün, iman eden bir insan Allah'ın emir ve yasaklarını bırakıp da bunun zıttına hareket ediyorsa tiksinmesi gereken uzak durması gereken ve e, nefret etmesi gereken bir şeyi ne yapıyor? Razı ediyor demektir. Yani imanı seven birisi küfrün her türünde ne yapacak? Uzak duracaktır. Durmuyorsa, Allah'ı razı etmiyorsa muhakkak şeytana razı edecektir. Allah Azze ve Celle emirleri yoluyla ve peygamberleri vasıtasıyla insanlardan ahit almıştır. Ee, Yahudi ve Hristiyanların onlarla alakalı gelen ayetlere baktığımızda Allah Azze ve Celle onlardan hep ahit aldığını söyler. Allah İsrail namaz kılıp zekat vereceklerine peygamberlerine inanıp onları destekleyeceklerine ve Allah'a güzel takdimlerle takdimlerde bulunacaklarına, Allah'tan başkasına tapmayacaklarına, anaya babaya, yetimlere, düşkünlere iyilik edeceklerine, birbirlerinin kanlarını dökmeyeceklerine, birbirinin yurtlarından çıkarmayacaklarına dair birçok ne yapmıştır? Sözler almıştır. Bunları Bakara 83, 84, 85'te bulabilirsiniz. Fakat onlar ne yapmış? Allah'a verdikleri sözü yerine getirmemiş. Ahitlerini bozmuşlar ve bunu alışkanlık haline getirmişlerdir. Bakara suresinin 100 ve maide 13'te bulabilirsiniz. Yine Musa'ya karşı geldikleri için üzerlerine azap çökünce bunun kaldırılmasını istemişler. Musa da, da onlara ne yapmıştır? Allah'a verdikleri ahdi onlara hatırlatmıştır Taha 86'da çünkü Yahudiler ne zaman Allah'a söz vermişlerse işlerinden çoğu bu ahdi ne yapmıştır bozmuştur yine Allah Azze ve Celle Hristiyanlardan da ahit almış fakat onlar da vermiş olduğu ahdi ne yapmış unutmuşlardır Allah nasıl insanlara ahit vermişse insanlar da Allah'tan ahit almışlardır insanlar Allah'tan başkasına ibadet etmemeye ondan başkasını Rab tanımamaya ahdetmişler Allah Azze ve Celle de bunun karşılarında insanlara yardım edeceğini dünya hayatlarında daha sonra da ahiret hayatlarında onları cennete koymayı ne yapmıştır vaat etmiştir ve cennete sadece tevhid ehlinin şirk koşmayan insanların gireceğini bildirmiştir ve Allah'ın ahdi nedir? Gerçektir. Vaadi de muhakkak yerine gelecektir. Kardeşlerim Allah'ın ahdi insanlar, Allah'ın insanların akıllarına yerleştirdiği tevhid adalet ve peygamberleri doğrulama delilleridir. Allah'ın ahdi Allah'ın peygamberler aracılığıyla insanlara gönderdiği vahidir. Ayrıca insanların yapmalarını emrettiği ve yapmamalarını istediği konularla ilgili vasiyetleridir. Evet. Adem'in sulbünden çıkardığı zaman onlardan almış olduğu ahde biz rububiyet tevhidi yani Rab'lık diyoruz. Bu da insanın e, fıtratında fıtratına verilen bir şeydir. Her doğan çocuğa baktığımızda İslam fıtratı üzerine doğması ve Rabbını bilmesi söz konusudur. Ama e, yaratılış gayesi olan kulluksa bu da ancak gönderilen, peygamberlerle öğretilen ve onlardan e, öğrenilen tevhut ve şirk mücadelesiyle gündeme gelendir. Yoksa bizim fıtratımızdaki bir sevginin, bir korkunun, bir istemenin, bir sığınmanın fıtri olarak hareket edildiğinde işte topluma baktığımızda çocuğu olmuyor, nereye gidiyor? Türbeye gidiyor. Başı dara geliyor, ne yapıyor? Yetiş yapayım. Abdülkadir Geylan ediyor. Veyahut başka başka şeyleri bir aracı ne yapabiliyor, edinebiliyor. Ama vahiy bunlara ne yapıyor? Red ediyor. İsteyeceksen Allah'tan iste. Sığınacaksan Allah'a sığın.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 Ha insanların bu kadar ihtilaf etmesi ve birçok meselede ayrı ayrı amel etmesinin sebebi ise insanların Allah'ı ve Resul'unu bırakıp insanların sözlerine itibar etmelerinden kaynaklanır. Çünkü Allah Azze ve Celle Allah'a itaat edin, Resul'una itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine de ama ihtilafa geldiğinde Allah'a ve Resuluna havale edin. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda nedir? Daha hayırlıdır diyerek ihtilafta hal çare sorarak Allah ve Resulünü göstermiştir. İnsanların bozduğu her ahdin şahidi Allah'tır. Bunun için mümin ahde vefa gösterirken Allah'tan korkar ve ondan da sakınır kardeşlerim. Müminler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 o aldığı emanet olduğu gibi ne yapar yerine getirirdi bu prensip de tüm müminlerin örneği olması gerekir Vallahi Allah Resulü Aleyhisselatü bu ahlakı sıfatını bizlerinde alması gerekir evet. ahde vefa Allah korkusuyla da çok yakından alakalı bir şeydir çünkü Allah korkusu ne kadar artarsa insanın takvası amelide nedir o derece artar. Ne kadar Allah korkusu azalırsa ki insanda günahlara ne yapar? O kadar dalar. Onun için ahde vefa Allah korkusuyla daha yakın ve alakalıdır. Bunun için sosyal muamellerde dost ile düşman arasında herhangi bir ayrım yapılamaz. Her ikisi içinde durum nedir? Aynıdır. Ahde vefa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 Yani kime olursa olsun verilen söze bağlı ne yapın? Kalın diyerek de ahde vefa göstermelerini Müslümanlara Allah emretmiş. Resulü de Müslümanlara bunu tebliğ etmiştir. Kavap hadisini hatırlayacak olursanız yine bir hadis-i şerifte Allah'ın insanlar üzerindeki hakkı kullarında Allah üzerinde nedir? Hakkı vardır.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 Rabbim bizi ahitleri yerine getirenlerden eylesin kardeşlerim. Amin. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Buhar'ın naklettiği bir rivayette dua ederken Allah'ım gücüm yettiği kadar ahdine ve vadine sadakat gösteriyorum der ve kendini ona karşı devamlı sorumlu hissederdi. Yani dua ederken Allah'ım gücüm yettiği kadar ahdine ve vadine sadakat gösteriyorum der. Ve kendini ona karşı sorumlu hissederdi. Ahdin ahlak üzerinde de çok büyük bir önemi vardır insanların arasında kardeşlerim. İslam'da İslam ahlakında da ahit çok önemli bir yer almış. Ve Allah'ın iman eden ve salih ameller yapan insanlara maddi ve manevi ecir ve mükafat vereceğini bildirmesi manasında geçen ahit kelimesi ahlaki kavram olarak da birbirine söz verme, vaat etme, taahhütte bulunma, anlaşma yapma manalarında kullanılmış. Hadislerde de hep bu manalarda gelmiştir. Kur'an'da iman yalnızca zihni bir inanma değil, bunun yanında kişinin dini naslarla belirlenmiş olan esaslara uyacağına dair Gönüllü bir taahüt olarak değerlendirmek suretiyle iman ile ahit arasında da sıkı bir bağ kurmuştur. Çünkü biz imanın tanımını yaparken ne diyoruz? Kalp tasdik edecek. Nasıl bir tasdik? Yalanlamadan, şek ve şüphe duymadan dil ne yapacak? Bu tasdiklediğini ikrar edecek. Ağızlar ne yapacak?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 aza diyelim şöyle şöyle bir tablo çizelim mümin misal kalp tasdik ediyor dil ikrar ediyor aza da gösteren değil mi? kelime karşılığı bu münafık kim? kalbinin tasdik etmediğini diliyle ikrar edip aza gösteren misal fasık kalp tasdik ediyor Dil ikrar ediyor. Ağza bazen yapıyor. Bazen de ne yapıyor? Yalanlıyor. Müşrik kime deniyor? Kalp tasdik ediyor. He? Konuşuruz. Dil tasdik ediyor. Ağza da tasdik ediyor. Ama burada kalpte ne var? Başka bir tastiği daha var. Kafirse hepsi çizgi. Kardeşimizin dediği gibi herhalde orayla karıştırdı. Yani kalbin tasdik ettiğini... Ne yapacak? Vermiş olduğu bu ahde Müslümanın sadık kalması gerekiyor. Ben iman ettim, ben kabul ettim deyip kelime-i getirdikten sonra azalarıyla bunu ne yapmayacak? Yalanlama yoluna gitmeyecek. Bu çok çok önemlidir. Ve Kur'an'a göre ahde vefa iman ederek Allah ile ahitleşmiş ve bu surette kendini bir hür iradeyle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 Hatta diyor onlarla yapmış olduğunuz cinsi münasebet dahi ibadetten ve kulluktan diyor. Sahabe ne diyor? Bu da olur mu ya Allah'ın Resulü dediğinde? Siz diyor bu duygunuzu haram yoldan gidermeye çalışsanız size bu günah ve bir ceza getirmiyor mu? Evet. Hatta diyor din kardeşinize gösterdiğiniz güler yüz dahi ibadetten ve sadakadan. Ve Müslüman'a gösterdiğin soğukluk, da nedir? O da ibadetten. Ama hayırhaneden nedir? Değil. Evet. İslam ahlakının en önemli prensiplerinden birisidir. Ve ahde vefayı İslam ahlakı yüksek bir fazilet olarak ne yapar? Görür. Kişinin tahayyükünün aksini her an yapma imkanına sahip olduğunu bilmesine rağmen kendisine verdiği söze bağlı hareket etmek zorunda hissetmesidir.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 Allah diyor. Adam ne yapıyor? Şahitliğini ve kefilliğini Allah'ın kabul ederek oradaki insana onun istediği kadar borcu veriyor. Ve belli bir tarihte taahhüt ediyorlar. Adam o zaman geldiğinde kendisiyle karşıdakinin arasında ne var? Bir deniz var. Büyük bir su birikintisi Geçecek bir vasıta bulamıyor. Gidiyor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 ahireti satan insanlar her zaman ne yapmıştır? Kaybetmiştir. Hatta yine bir hadis-i şerifte adam tarla satıyor. Satın alan sürerken içinde ne yapıyor? Bir küp altın buluyor. Getiriyor satın aldığı adama verdiğinde o diyor ki ben sana tarlayı sattım. Hepsiyle sattım. O da senin diyor. Diyor ki ben tarlayı aldım. Küpü almadım ki Anlaşamıyorlar ve bir kadıya gidiyorlar. Kadı diyor senin oğlun var mı? Var. Senin kızın var mı? Var. Evlendirin. Bu da onlara ne yapsın? Mihri olsun diyor ve tatlıya bağlıyor. Yani gözleri tok ve Allah Azze ve Celle'den korkan insanlara Rabbim muhakkak ne yapmıştır? İkram etmiştir. Bu iki rivayette Bukhari Müslüm'de bulabilirsiniz. Evet. İslam ahlakında bu sorumluluğun yerine getirilmesine ahde vefa veya ahde riayet denir ki her iki tabir de Kur'an'dan alınmıştır. Sözünde durma, verdiği sözlere bağlı kalma, özü ve sözü doğru olma gibi anlamları içine alır. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Müslümanın tarifini yaparken ne diyor? Elinden ve dilinden emindir. Yani bu iki tane şeye Müslümanında ne yapması? Her zaman sadık kalması gerekir. Ama maalesef günümüzde ne el ne de dil eminliği ne yapmadı kalmadı. Ama bunun kalmamasının sebebine bakacak olursanız kardeşlerim, bir gün Allah kendisinden razı olsun İbn Abbas mescide giriyor. Namaz kılanlara baktığında birisinin şöyle avret mahallinin oynadığını görüyor. Ve diyor ki eğer bunun diyor kalbinde diyor huşu olmuş olsaydı elinde de olurdu orasında da olurdu diyor. Bizim zamanımızda diyor bir mescide girdiğimizde namaz kılarken secde ettiğimiz yerin dışında hiçbir yere ne yapmazdık? Bakmazdık diyor. Ama şimdi diyor mescide girdiğimde bakıyorum ki herkes tilki gibi her tarafa bakıyor. O zaman diyor çarşıya çıktığımızda kim olursa olsun alışveriş yapabilirdik diyor. Herkes emindi diyor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 Ahde vefa, ahit meselesinin de alakalı olduğu yer neresi? Halptır kardeşlerim. Ve Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde kamil müminlerin vasıfları sayılırken en önde çıkan vasıflardan birincisi ahde vefa göstermelidir. Özellikle buna işaret edilir. Müminin suresine bakarsanız, Meariz suresine bakarsanız burada bunları çok kolaylıkla görebilirsiniz. Ve Kur'an-ı Kerim'de ahde vefa ile ilgili ayetlerde kendileriyle yapılmış anlaşmaların hükümlerine riayet ettikleri müddetçe Müslüman olmayan taraflara dahi verilen söz istikametinde uygulamada bulunması emredilmiştir. Evet yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Hudeybiye anlaşmasından sonra yanındaki Müslümanların itirazlarına rağmen Kendisine sığınan Ebu Cendel'i anlaşma gereği ne yapmıştır? Müşriklere iade etmiştir. Ve onun verdiği söze bağlılığının en canlı örneklerinden birisidir. En canlı örneklerinden. Yani beni onlara teslim edeceksin dediğinde Ebu Cendel ben söz verdim demiştir. Ama neticede yine Allah'ın takdir ettiği yerine gelmiş. Ebu Cendel de onların başına büyük bir bela olmuştur. Evet kardeşlerim. Ahde vefa imandan sayılmıştır. Ahde aykırı davranmada nifak alametlerinden sayılmıştır. Sözünde durmama, sözüne güvenilmez olma, imanın özünde bulunan sadakat kavramıyla da ne yapar? Çelişir. Halbuki Kur'an'da gerekse hadiste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 riayet etmez söz söylediğinde yalan söyler nizalaştığında aşırı gider bunlar da münafıkların basıklarından sayılmıştır Allah Azze ve Celle bizleri müminlerin amellerini işleyenlerden eylesin ve sosyal bir topluluk olan bizler ister kendi aramızda ister diğer sair insanlarla yapmış olduğumuz hal, hareket ve ticaretlerde vermiş olduğumuz sözleri yerine ne yapma? Getirmek zorundayız. Çünkü bu bizim İslam'ı vasıflarımızdan da nedir? Birisidir. Ama günümüzde öyle insanlar türemiştir ki bu müşrik, bu kafir kanı, malı, namusu ne yapmışlardır? Helal görmüşlerdir. Ben esnafım, bana tekfirciler çok zarar vermişlerdir. Birçok malımı alıp bunu asla müşrik deyip damgayı vurmuşlardır. İki sene, üç sene hatta hiç e, kitapların parasını vermeyen insanlar çıkmıştır. Sağda solda yakalayıp da niye böyle yapıyorsunuz? Ben bu işin parasında değilim diye sorduğunda e sen müşriksin. Ne zarar verirsek Kerkar diye açıkça da söylemişlerdir. İslamsa bunu kesinlikle ne yapar? Reddeder. Ve İslam dürüstlüğü ve karşıdaki insanın da buna bakarak örnek alacak bir şahsiyeti görmeyi ister. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamsa, bakın Mekke'deyken, müşriklerin içindeyken neydi onun künyesi? Muhammed'in emin. Bunu Müslümanlar koymadı ona. Müşrikler bu kelimeyi ne yaptı? Ona kullandılarsa bizim de aynı şekilde ahlaklı, vasıflı, insanlar olmamız gerekiyor. Ve bu da çok çok önemli mevzulardan bir tanesi. Evet. Kişinin vaat verirken veyahut da biriyle anlaşırken iyice düşünmeli ve yerine getiremeyeceği hususlardan da ne yapması uzak durması gerekir. Ve Allah Azze ve Celle kitabında yarın bir şey yapacağın zaman ne yap? İnşallah de. Allah takdir ederse ben bunu yaparım diye bizlere de ne yapmış? Verilen sözün ardından inşallah denilmesinde ne yapmış? Tavsiye etmiştir. Yani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 Bunu hala bile bile bunları yapacak mısınız diye ne yapıyor? Bizleri ihtar ediyor. Ve bütün ins Ademoğlunun Allah'a verdiği bir sözü vardır. Bu da Allah ile yaptıkları bir ahitleri vardır. Ve bu ahdini yerine getirmek zorundadırlar. Şimdi kardeşlerim öyle insanlar çıkıyorlar ki işte ateist dediğimiz Allah'a inkar eden dediğimiz insanlar Allah yoktur haşa dedikleri. Halbuki onların ruhları da Allah Azze ve Celle'nin Adem'in sulbünden çıkar, çıkararak onlardan ahit aldığı ortamda onların ruhu da neydi? Vardı. Firavun'un ruhu da vardı. İbrahim Aleyhisselam'ın da vardı. Bizim ruhlarımız da vardı. Ama bakıyorsunuz bunlar çok rahatlıkla Allah'a ne yapabiliyor? inkar ediyor. Fakat başlarına bir bela, bir musibet geldiğinde neye sığınıyorlar? Yani birine beddua ettiklerinde bile Allah kahretsin diyor. Hani yoktu? Allah sana diyor lanet etsin diyor. Hani inkar ediyordun? Veyahut firavuna gidelim. Firavun kendini Rab'lık ilan ettiğinde ben sizin Rabbiniz değil miyim? Nasıl bana inanmadan inanmadan ya yani beni bırakıp da başkasına iman ediyorsunuz, sizin elleriniz, ayaklarınızı çaprazlama keseceğim dediğinde ölürken ne diyor? Yunus suresine gidiyorsunuz, iman ettim. Kime? Musa'nın, Harun'un, Rabbına. E Allah Azze ve Celle diyor ki şimdi mi? Şimdi mi aklın başına geldi diyor. Yani inkar eden insanların her zaman inkarı kalbi değil, dildedir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 Ataist dediğimiz o insanlara da böyle yaklaştığınızda onları da akli olarak hiç nakli olarak değil, akli olarak yaklaştığınızda ve güzel deliller getirdiğinizde onların da Allah'a inkar edemediklerini ne yaparsınız? Görürsünüz. Evet. Her ne kadar ahitlerini bozsalar, fıtratlarını bozsalar da Allah Azze ve Celle onların ahdini, onları ne yapmış? Nakşetmiştir. Ve ahdini yerine getiren Kur'an-ı Kur Kerim ahde vefayı emreder, ahdi bozmayı ve vefasızlığı ne yapar? Yasaklar. Ve vermiş olduğu birçok kıssalarda ahdi bozmayı kötüler ve bazı kimselerin ahitlerini bozarken kendilerince gösterecekleri sebepleri de ne yapar? Reddeder. Mesela bu ayete dikkat edin, ipliğini iyice eğilip katladıktan sonra söküp bozan kadın gibi olmayın. Bu ümmetin sayıca daha çok olmasından ötürü yeminlerinizi aldatma vasıtası yapıyorsunuz. Allah onunla sizi imkan eder. Kıyamet için ihtilaf ettiğiniz şeyleri elbette beyan edecek. Nahl suresinin 92. ayetinde dikkat ederseniz ayeti kerimede ahdini bozan insanları budala kadın gibi gösteriyor Allah Azze ve Celle. Aynı ipliğini eğip büküp hani bir işleme yapar da sonra oturur kadın beğenmez söker. Aynı ona benzetiyor. Allah'a verilen ahitleri bozan insanlar budala bir kadın olarak ki bir kadın ki ipliğini iyice evirip sardıktan sonra tekrar söküp dağıtmaktadır. Tabi bu gerçekten çok yerinde bir teşbih.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 göre kurulur. Misal daha önceki derslerde hatırlayacaksınız. Adamın birisi yol ortasında oturuyor. E, Rabbine ahitleşiyor. Ben yol ortasında oturacağım. Güneşin altında duracağım. Oruç tutacağım. Kimseyle konuşmayacağım. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Söyleyin şuna kenarda otursun. Gölgede otursun. İnsanlarla konuşsun. Orucunda ne yapsın? Tutsun. Yani hiçbir zaman İslam ne gerek kendine ne de topluma zarar verilecek günahta veyahut bir yükte verilen ahitler yerine getirilmesini ne yapmıyor istemiyor. Yine ben diyor işte hacca gideceğim yürüyerek gideceğim güneş alnında gideceğim Allah Resulü ve Vesselam söyleyin ona binitine binsin gölgelende gölgelerde de ne yapsın gölgelensin diyor Allah'ın onun ahdine ihtiyacı yoktur diyor.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 herkesin namazına bak çok çeşit Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazdan alakalı gelen birçok emirlerine bakın veya Kur'an ve sünnette gelen bugün aramızda bu namazın rükünlerinin eserini ne yapamıyorsunuz göremiyorsunuz hangi camiye girseniz çeşiği, çeşit namaz var doğru mu? kimi öyle kılar kimi öyle kılar cemaat olmaya çalışsan cemaata zaten gelmez camiye gitsen zaten görevli imamlar vardır seni geçirmezler hadi o geçse e, kitap sünnete göre namaz kılmaya çalışsan kılamazsın e, saf durmaya çalışsan ayağını yanındakine getirsen 50 metre ne yapar kaçar Aha, şu kardeşimizin iki gözünü sırf namazda ayağını yanındakinin e, topuğuna koyayım diye şişirdiler Yani bir aydan fazla gezdin herhalde değil mi gözler mor Gözlükle gezdi. Düşünebiliyor musun? Sadece namazda Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getirmeye. Resul'ün gösterdiği bir şeyi yerine getirmeye. Yani öyle hallere gelmişiz ki ibadetlerden dahi zevk alamaz, huşu duyamaz hale gelmişiz. Allah Azze ve Celle bizleri İslam ahlakıyla ahlaklandırsın. Vermiş olduğu ahdi yerine getiren samimi kullardan eylesin bizleri ayeti kerime de dediği gibi ahdini bozuran o budala kadınlardan bizleri eğlenmesin. Hadis-i şeriflerden de birkaç örnek verecek olursak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ahdine vefası olmayanın imanı da dini de olmaz demiştir. Yine hadis-i şerife göre vefasızlık, küfrün en rezil şekli olarak münafıklığın da en belirgin niteliği olarak bildirilmiş ve söz söylerken yalan söyler vaat ettiğinde söz verdiğinde sözünde durmaz kendisine bir şey emanet edildiğinde de ihanet eder demiştir evet yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kavim ahdinden dönerse Allah onlara mutlaka düşmanlarını musallat eder buyurmuştur İbn Ömer anlatıyor Allah kendisinden razı olsun bunu İbn-i Mace'nin 4 bin ya 19 ya 49 rivayetinde bulursunuz. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam sahabelerin yanına geliyor ve diyor ki Ey muhacirler topluluğu 5 şey var ki diyor bunu yaptığınızda sizde hayır namına hiçbir şey kalmaz diyor.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 veyahut e, veba hastalığı vardı. Bunu öyle bir bela musibet verir ki diyor, onu diyor tedavi ettirecek bir şey ne yapamazsınız? Bulamazsınız. Aynen bugün AIDS hastalığı olduğu gibi. Yine diyor, iki ölçü ve tartıda hile diyor. Ölçü ve tartıyı eksik yapan her toplum mutlaka kıtlık geçim sıkıntısı ve yöneticilerin zulmüne uğrar diyor.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 oldu. Üçüncüsü zekat vermeme. Hangi toplum diyor mallarının zekatını vermezse Allah o topluma diyor gökten rahmeti ne yapar? Keser. Ancak diyor dağda otlayan hayvanlar emzikteki çocuklar ve kambora çıkmış ihtiyarlar olmasın bir damla yağmur ne yapmaz? Düşürmez diyor. Dördüncüsü ise ahdin bozulması. Hangi toplum Allah ve Resulü'nün ahdini bozarsa Allah o toplumda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 İşte kim diyor bu beş şeyden diyor. Başına gelirse o toplumda hayır namına bir şey ne yapmaz, kalmaz. Birincisi ne? Zina. Var mı? Çok Ölçü tartıda hile. Zekatın hesabını bilen var mı? Yani vermeyi bırak. He, sen biliyor musun? Niye bir Zekatı arkadaşınıza hesaplatabilirsiniz. <gülüyor> Ahdin bozulması misal diyorum ben. Fırsat. Ahdin bozulması. Ben Hacı Bayramda esnafın 76 tane kitapçı var. Ben daha bir tane kitapçının hakkının sadık olduğunu görmedim. Borçlu geldiğinde ağızlarından öyle yemin çıkıyor ki ben utanıp dönüyorum ben. Düşün. Halbuki yok diyebilir. Veremem diyebilir. Daha sonra verebilirim diyebilir ama demiyor. Yalan söylüyor. Açıkça Ha, bu sadece basit bir ticaretti. Ve Allah'ın kitabıyla hükmetmeyi terk. Yeryüzünün hangi karesinde var bu? He? Saydık ya işte. Zina, ölçü tartı ile ahdin bozulması, zekatın verilmemesi ve Allah'ın kitabıyla hükmetmeyi terk. Evet kardeşler. Allah subhanahu ve teala bizleri tevhid ehli insanlardan eylesin Amin. ve ahde vefa gösteren o samimi kulların arasına koysun. Mevzumuz belki biraz ağırdı belki kopukluk sucuk oldu ama verilen ahitlerin yerine gelmesi gerekir ve ahit dediğimizde de bu ahdin asıl manası Allah subhanahu ve teala'ya verilen bu da sen bizim Rabbımızsın diyerek yeryüzüne imtihana gönderildikten sonra Rablığını unutmama ve ona gereği gibi hangi halde, hangi durumda olursak olalım onun imtihanının karşısında ona isyan etmeme, ona itaat edip ibadetlerde şirk koşmayalım. Allah Azze ve Celle anlattığımız doğrularla